Kardeşler Kendi kendimizi helak ediyoruz Bu maddecilik Eşyanın insandan kıymetli olması Bize ait değildir Kapitalist Liberalist Allah'tan uzak Dünyadan başka ahireti olmayacağını bilen Bari şu dünyayı doyasıya yaşayayım diyen Karun mantıklı insanlar için değerli şeylerdir bunlar hem sen biraz önce kıldığın namazda okuduğun Kur'an'da hani dünya fani demiştin illa kalil illa kalil azıcık azıcık dememiş miydi sana Allah dünya için sen vatduhayı okumadın mı hayrullek hayrullek diye Allah sana cennetini göstermedi kardeşler sanki çocuk cinayet işlemiş gibi koltuğu çizdi Hele maazallah Maazallah Okul kalemiyle Koltuklardan biri çizildiyse Eh buna hakikaten can dayanmaz Bu hiç affedilmez Çünkü temizlenmezdi o Koltuğunda taksiti bitmemişti daha Eyvah Eyvah Be kadın, be kadın Allah'tan utan Bir gün Sen eşin çocukların Cennette koltuklara yaslanacaksın be Orada istesen de boyaları çizilmeyecek onların. O güne kadar bırak, işesin, bırak, boyasın, bırak, yıtsın, bırak, devirsin, dünya onun olsun, sen sabret, sabrının karşılığı da cennet senin olsun. Mantık bu. Ama eşya değerli, eşya değerli. Diyor ki bir de, bir uyarımda birisi bana nasihat ediyor hocam o bahsettiğin sıradan şeyler için bunu Çin'den getirtti bizimki diyor ne bu dedim Çin'den getirtti değerli bir takımmış utanmadınız mı Çin'den yemek için tabak getirttiniz siz bari Çinliler yılan çorbası yapıyor ondan da getirseydin konserve olarak bu tabak çömlekte de yeniyor tencereden de yenir bir yemek nedir bu mümin Çin'den tabak mı getittirir be? Ne günlere kaldık ya? Ne günlere kaldık? Benim sevgili peygamberimin evinde Enes İbni Malik 10 sene kaldım diyor, 10 sene kaldım diyor. Bir sürü tabak kırmış. Hani takımları bozmuş genelde. Çömlek, bir çömlekleri var. Onu da yemek pişiriyorlar. Yemek bitince gidip onunla su alıyorlar, su içiyorlar. Bir çömlek, başka bir şey yok. Onu da kırmış Enes İbni Malik. Diyor ki vallahi bir kere ya o niye böyle yavrum yaptın dediğini duymadın diyor. Bir seferinde hanımları enes demişler. Bu kırdığın son cümlemizdi. Ne ile yemek yiyeceğiz demişler. Tutmuş hanımlarına buyurmuş ki sizin bizim ecelimiz olduğu gibi tabaklarında eceli var. Çocuğa ne bağırıyorsunuz buyurmuş. Merhamet, merhamet, taş eriten merhamet, taşlaşmış sahte merhametler. Ne zamandan beri eşya insandan kıymetli oldu. Vay halimize bizim.